Açık Radyo, Açık Gazete. Merhaba Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın. Evet, bu sefer konuk olarak alalım. Çok ciddi bir şey geldi, ciddi rapor geldi. Hemen sıcağı sıcağını bir değerlendirmeye almak evet, için. Evet, bunu çünkü gelecek hafta destek, dinleyici destek var. Program yok. Şimdi... Ee, Avrupa parlamentosunun ilerleme raporları mutat bu ay çıkıyor ee, komisyonunda biliyorsunuz Ekim Kasım'da çıkıyor yani bu şimdi Mart'ta çıkan aslında Avrupa parlamentosunun Kasım'da çıkan Avrupa komisyonu raporuna e, bir devam niteliği taşıyor tabi parlamento olduğu için çok daha açık sözlü daha sert falan diplomatik dil kullanılıyor. Ee, ama e, bu rapor bağlayıcı değil. yani komisyonun raporu kadar e, nasıl söyleyeyim anlamlı veya bir yani sonuca yönelik bir rapor değil çünkü orada hakikaten ilerlemenin veya gerilemenin e, kaydı tutuluyor. Bu rapor daha e, yani daha açık, daha parlamentovari, yani herkesin ağzına geleni söylediği bir rapor aslında ve e, 300 küsür e, değişiklik önergesi geldi ilk metne, ilk mufeddeye. Yani Hristiyan Demokrat Raporör e, Ria Omen Ruiten'in 3 e, ay önceden yazmaya başladığı özetne. Eee bu arada Son raporu bu gidiyor Rüya Omen Ruhi'ten. Herkes gidiyor zaten geleceğim, geleceğim oraya yani parlamento seçimleri var. Ee, ama e, yani şu gezi sonrası efendim e, işte o arada açılan bir fasıl var bölgesel politika ondan sonra 25 e, Aralık Aralık'taki e, e, ifşaat... E, Daha doğrusu yolsuzluk soruşturması başlangıcı ve 24 Şubat e, taki, e, o e, çok önemli ifşaattan e, sonra çıkan bir rapor olması Avrupa e, Birliği kurumlarının bir nevi e, yani bütün bu konularla ilgili ne düşündüklerini, Ee, özetleyen bir rapor e, konumunda. Bu anlamda önemli yani. Yoksa bugüne kadar Avrupa Parlamentosu'nun ilerleme, Türkiye ilerleme raporları gelirdi geçerdi haberimiz bile olmazdı yani en azından haber olmazdı. Şimdi bu anlamda önemli tabii çünkü Türkiye'de bir dolu şey oluyor ve bunların hepsi aşağı yukarı hepsi e, belki YouTube ve e, Facebook Facebook Adıyla sanıyla değil ama genel olarak yani internet ve sosyal medya üzerindeki baskıların altı çizilerek ve onların reddedilerek bu baskılar bir rapora her, her şey girdi. Şimdi e, e, burada çok önemli bir tespit var. E, onunla başlayayım. Altı tane noktadan bahsedeceğim kısa kısa. Birincisi bu... E, Bizim epeydir söylediğimiz, Yani bu, bu programda e, yazdığımız, bu Türkiye Kopenhag kriterlerinden veya onları yerine getirmekten uzaklaşıyor. Tespiti artık rapora girmiş durumda. Yani bu şu demek, yani Türkiye daha müzakerelere başlamamış bir aday ülke olsa başlayamaz demek. Evet bu dolayısıyla müzakereleri askıya almakta ağırlık kazanabilir bu durum. Elbette. Değil mi? Yani bu dolaylı yani daha bu, bu yolda giderse Türkiye ki öyle gözüküyor. Yani e, iktidar e, illaki bu yolda gitmeye devam edecek. Yani ben demokratikleşeceğini falan surette katiye de zannetmiyorum. E, dolayısıyla bu e, gündeme gelebilir ama hemen değil. <gülüyor> Şimdi e, ikinci nokta e, çok az bu taraftarı vardı dün genel kurulda Türkiye'nin bu önemli Çünkü Türkiye'de ne olursa olsun yani şu son yani 2005 sonrasındaki yani Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin iyice zayıfladığı bir döneme tekabül ediyor her zaman ıı, işte, ıı, pek çok milletvekili Avrupa vekili çıkardı ve Türkiye'yi savunurdun yani Türkiye'nin üyeliğini savunurdu her şeye rağmen bütün eksiklerine rağmen Türkiye ile Avrupa Birliği'nin bütünleşmesinin önemine dikkat çekerdi falan. Dün tık yoktu yani. Evet, Omen Menno yani. kendisi de bu bu görüşü çeken, başını çekenlerden biriydi yanılmıyorsam. İşte von de öyle değil mi? Yani ne olmuş? Tabii yani olsun? tabii tabii. Yani Stefan von zaten ya yani söyleyecek bir şeyim kalmadı. Bir de Berginden de söz etti. o o evvelsi akşamdı. Yani dolu evet. akşamı başladı e, istişareler e, genel kuruldaki oylamada dün sabah oldu. E, yani kimsenin aslında keyfi yoktu Türkiye açısından öyle diyelim. Üçüncü nokta bütün bunlara rağmen ve raporun laftına ve içeriğine rağmen şimdi e, e, Avrupa şöyle bir ikilem içerisinde artık bu açık. Yani e, birincisi. Yeni bir fasıl açarak ki bu fasılların açılması meselesi epeydir gündemde biliyorsun 23 ve 24. fasıllar evet. yani yargı temel haklar 23 adalet özgürlük güvenlik 24 Türkiye'nin içinde bulunduğu bu e, kabus ortamına bir nebze şifa niteliğinde olabilecek iki fasıl bu e, kaldı ki e, yeni müzakerelere başlayan ülkeler artık doğrudan doğruya bu fasıllarla başlıyor. E, müzakerelere yeni bir e, uygulama bu. Yani Türkiye bu fasılları bir türlü açamıyor. Nedeni de Kıbrıs. Bunları, bu iki faslı tek taraflı olarak 2009 yılında Kıbrıs e, Rum yönetimi e, bloke et, etme kararı aldı. E, yalnız şimdi artık yani bıçak kemiğe dayandı. Bu fasılların açılmaması için yani Kıbrıs dışında bir engel yok. Ama ama şöyle bir engel var. Yani Bu fasılları açarak veya herhangi bir faslı açarak Avrupa Birliği tarafı şu an hükümete bir destek veriyormuş görüntüsü vermek istemiyor. Ya böyle bir ikilem var. Öte yandan da Türkiye'yi e, yani Türkiye'deki yani demokratları, Türkiye'deki yani bütün hayat memat ve ve <gülüyor> savaşı veren eee insanları da yalnız bırakmak istemiyor. İkilem, ya bu korkunç bir ikilem tabii. Ve bu epey, e, bana kalırsa bu hemen çözülebilecek bir ikilem de değil. Niye? Dördüncü nokta o. 22 Mayıs'ta seçim var. Artık e, bu komisyon ve bu Avrupa Parlamentosu son demlerini e, idrak ediyor. Yani işte iki ay, e, iki buçuk ay sonra 22 Mayıs'ta Avrupa Parlamentosu seçimi var. Ondan sonra e, adet üzere e, sonbaharda yeni komisyon belirlenecek belki yani Türkiye dostu olan bu iştefan suü ile e, kalmayacak e, yani kalmayacağı yönünde e, bilgiler var Dolayısıyla e, burada bir e, yani bir yenilenme var ve artık bundan sonra yani bu ikilem demin adını ettiğim ikilem artık çözülmez ...yani bu... E, yani ...seçim de geliyor... ...yani bambaşka bir döneme giriliyor... ...çok sert bir Avrupa parlamentosu geliyor... ...Avrupa'daki aşırı sağ güçler... ...evet Yine onu söyleyecektim ben de... ...aşırı sağcı ve olarak. Avrupa Birliği... ...karşıtı partilere mensup... ...vekiller ha, de... ...onlar bir, ara, yani bir araya gelip bir grup kuramazlar... ...çünkü hepsi faşist olduğu için... Yani ...faşistler bir araya gelmez... ...yani Roman faşisti... E, Ile Macar faşisti birbirinden nefret ederler ama bir araya, gel ya, evet. bir araya gelemezler şimdi e, Dolayısıyla V nokta bu yani artık bir fasıl açılmaz ya yani bundan sonra İtalya' dönemen başkanlığı var Haziran'dan it Temmuzdan itibaren yani bir, bir şey olmaz yani yaza geliyor e, zaten e, Türkiye artık bu 30 Mart sonrasında artık seçim seçim dilerken seçim şu seçim bu seçim yani bir bir, bir ya iyice derinleşecek bir kriz e, ve kaos ortamına doğru gidiyor. Dolayısıyla burada artık bir, e, bir yani bir bir, bir Avrupa Birliği'nden e, e, ne Avrupa Birliği'nden ne iktidardan Ee, Avrupa Birliği meselesi e, müzakereler ve müstakbel üyelik yolunda bir e, adım beklememek lazım. 5. noktada bu. Ama ama ama 6. noktada bu. İş artık bence tamamen Kıbrıs'ta kaldı. Yani Kıbrıs'ta eğer e, e, beklenen gelişme ve Amerika'nın e, temenni ettiği, sonuna kadar desteklediği e, çözüm Yıl sonuna doğru şekillenirse son gelen haberlere göre Anastasiadis yani güneyde biraz zor da biliyorsun bu. Hükümet istifa etti çünkü. Hükümet istifa etti ama hiçbir şey demek değil biliyorsun sonrası çok güçlü bir başkanlık sistemi. Hükümet istifa etti ancak yeni kurulacak hükümette istifa eden ve bu kuzeyle imzalanan ortak bildirgeye İmza atılmasından sonra istifa eden ve hükümetten çekilme tethinde bulunup çekilen Diko yani eski bu Papadopoulos'un e, e, partisinden e, çok önemli bir anahtar bir bakan e, partiden istifa etti yeni hükümete giriyor. Maruni'dir Hı. bu e, enerji bakanı. E, sürekli enerji bakanı yani Hı. gaz meselesi falan Hı. düşünüyor. Dolayısıyla yani oradaki kriz e, yani hükümet krizi... E, müzakerelerinin önünü al engelleyecek onları akamete uğratacak bir hükümet krizi falan değil. Çünkü çünkü yani çok güçlü bir yurt yurt dışında ve buna Türkiye ve Yunanistan da dahil eee bu bu gözden kaçıyor bu aralar o kadar korkunç şeyler oluyor ki yani Ahmet Davutoğlu ne zaman ağzını açsa Kıbrıs'ta sonuna kadar destekliyoruz falan diyor. Yani bir de Amerika'ya da yaranmak istiyorlar tabi Çok yalnız kaldılar kaldıkları için. Ee, dolayısıyla burada bir çok güçlü bir irade var. Eee Anastasiadis 16 ayı istemiş. 16 ay En az 16 aya ihtiyacımız var demiş. Amerikalılar söz konusu değil 10 ayda bitireceksin demişler. En son haber bu Kıbrıs'la ilgili. Dolayısıyla Avrupa Birliği müzakereleri penceresinden baktığımızda eğer tabii burada bir gelişme olursa Kıbrıs Rum yönetimi illaki en azından bu 23 ve 24. faslın önündeki blokajı bir jest olarak kaldırma durumunda kalacaklardır. Bu, bunun kaçarı yok. Dolayısıyla oradaki o kazan kazan kazan win win win durumu bütün bu kapkara ben ikili bir de onu söylüyorum yani bu zifiri karanlıktaki tek ışık Kıbrıs derken bunu bunları kastediyorum. Yani böyle bir olumlu notla bu Avrupa Birliği meselesini şimdilik noktalayalım. Evet yani belki bir de Avrupa Parlamentosu raporunda son olarak yani bu çok net olarak özetledin sen belki şeyde Türk hükümetin Kürt sorununun çözüm meselesinde de başlattığı sürece hala bir destek mesajı da gelmiş. Tabii tabii tabii, tabii evet. Evet canım yani tabii tabii, tabii Ama... o Yani, <gülüyor> yani, tek yani tek huku var da. hukuk ayaklar altına alındı diyorlar açıkçası. <gülüyor> çok, evet, çok sert evet. bir hukuk devleti ilkesine saygı kalktı filan diyorlar. Evet çok... <gülüyor> Kopenhag kriteri meselesi ilk başta söylediğim çok önemli. Çok önemli evet. E, çok teşekkürler Cengiz. Yani gayet aydınlatıcı oldu. Bu zifiri karanlık dediğin gibi ortamda. Varkmayı daha çok ediyorum. konuşacak şey var bu, e, bu seçmen mazış izmi üzerine daha konuşacağız tabii evet ya, o, o senin ama. yazını ama şimdi ona girersek ona girersek dedi, dedi <gülüyor> çıkamayız <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok teşekkürler hayırlı günler <gülüyor> evet biz Cengiz Aktar'dan da bu sefer konuk olarak parlamentosundan Türk hükümetine Ciddi eleştirilerin geldiği ilk defa da hukuk devleti ilkesine saygı duyulmadığı gerekçesiyle katılım müzakerelerinin de askıya alınması çağrısının da ilk defa dile getirildiği bu rapor üzerinde Cengiz Aktar'ın görüşlerini altı noktada toparladığı, özetlediği görüşlerine yer verdik. Açık